Hamdü senalar, eşit, ezelden ebede kadar güzel övgüler, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allahümme, gerçekten ben bildiğim medhusenalarla, bilmediğim medhusenalarla, zatını övmüş olduğum tüm medhusenalarla sana hamdü sena ederim. Allahümme, gerçekte ben azametinle müstahak olduğun övgülerle sana hamdü sena ederim. Kendisiyle zatını medhusena etmiş olduğun mübarek kelimelerle seni överim. Dile getirerek gizli nimetlerine, aşikar nimetlerine, kaza ve hükmünde adaletine, hükmünü icra etmekte kudretine, cömertliğinle bunca rızıklanan mahlukuna serdiğin sofrana mukabil şükrederim. Büyük üstünlükle sen alisin, isimlerin tertemiz mukaddestir. Senden başka tapılmaya müstahak hiçbir mâbud yoktur. Alemi tedbir ve takdir etmekte, idare etmekte, yaşartmekte, yaşatmakta senden başka hiçbir Rab yoktur. Sen mahlukunu yaratmadan önce de ilksin. Mahlukunu yok ettikten sonra da sen sonrasın. İlim, irade ve kudretinle onları kuşatmaktasın. Onların üzerinde vekil olmakta, eşit bütün işlerini görmektesin. İşlerinin dizgini, kudretinin tasarrufundadır. Onları, yapa geldikleri işleri sen yaratmaktasın. Rızıklarını sen yaymaktasın. Ruhlarını sen kabzetmektesin. Amaçları sende son bulmaktadır. Şikayetleri sence işitilmektedir. Onlar senin murakabenin altındadırlar. Perçemleri kudretinin tasarrufunda, kalpleri kudretinin kabzasında, hareketlerini ve hareketlerinin yerini de biliyorsun. Niyetlerini biliyorsun. Birbirleriyle gizli aşikar konuşmalarını da biliyorsun. Döndürmeleri ve dönüşleri sanadır. Allah bütün rasullerin efendisi efendimiz Muhammed'in üzerine rahmetleri, eminlikleri, selam ve selametleri yağdırsın. Ali'nin ashabının hepsinin üzerine de. Allahumme Kulun, nebin ve habibin, eşit sevgili dostun, Efendimiz Muhammed'in, enbiya ve rasullerden kardeşlerinin, alinin, ashabının ve tabi'inlerin üzerine rahmetleri, eminlikleri, selam ve selametleri yağdır. Öyle rahmetler ve selamlar ki onlarla cennetinin kapılarını çalalım, rahmetlerinin sebeplerini ele geçirelim. Ve Nebiimizin bizim üzerimizdeki hukuklarından bazısını ödeyelim. Fazlu kereminle bunu kabul et ya Allah, amin.